Ben Beti Gül Öngel. Efendim 4 Ocak 2013 yeni yılın ilk önce sağlık programında 94.9 Açık Radyo'da birlikteyiz. Ve bugün programımızı Sayın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in gazımız kalite belgeli ve doğal cümlesi üzerine kurgulamaya çalışacağız. Ve konuğumuzu Beti Gül tanıtacak. Evet. Bu konuda gerçekten güzel çalışmaları olan bilimsel çalışmaları olan bir konumuz var. Kendisi İstanbul Tabip Odası. Üyesi ve bir dönem 2007-2009 İstanbul Protokolü Eğitimleri Proje Koordinatörlüğünü yürütmüş Şu anda Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Protokolü Eğitimleri sonrası izleme sistemleri koordinatörlüğünü devam ettiriyor Ve aynı zamanda kendisi böyle şeyleri çok söylemeyin dedi ama İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Uzman doktor Ümit Ünüvar aynı zamanda hem patoloji hem adli tıp uzmanı evet. Hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bu nazik davetizin için çok teşekkürler. Ben de bir fırsat yakalamış oldum. Açık radyo çalışanlarına, destekçilerine ve dinleyicilerine iyi yıl dileklerimi göndermek teşekkür. için. Teşekkür ediyoruz. Şimdi o kadar çok gazete haberlerine de bu biber gazı ve benzeri göz yaşartıcı kimyasal ajanlar işte bu gösterilerde kullanılan bu hani kimyasal silah mı artık değil mi şimdi size soracağız zaten. O kadar çok gündeme gelmeye başladı ki artık alıştı da toplum. Hatta geçenlerde bir gazete haberi vardı çocuğun biri sınıfa alıp götürmüş sınıfa sıkmış biber gazı çok da kolay da bulunuyor herhalde. Evet. Bunun üzerine konuşalım istiyoruz bu biber gazı yani daha doğrusu bu gösterilerde kullanılan e, bu silahlar, kimyasal maddeler, biber gazı mıdır sadece başkaları var mıdır Hı. nedir bunlar isterseniz Hı. bir tarif edelim önce bir de tarihçesini evet. biraz evet olur, nereden olur, biliyor olur, elbette ki ee, ne kadar parçası oldu değil mi gündelik hayatımızın aslında herkese evet. çok tanıdık artık biber Hı. gazı ee, etken maddesi oleorizum capsicum. Ee, O.C. olarak kısaltılan bu madde evet şili biberinden e, elde ediliyor ya da arnavut <gülüyor> biberinden acı arnavut biberinden ekstraksiyon işlemine tutuluyor ve e, bu işlemden sonra elde edilen yağ aslında. Suda çözülmüyor bu e, madde e, organik çözücülerde çözülüyor ve bu organik çözücüler alkol olabiliyor, eter olabiliyor, keton olabiliyor, aseton olabiliyor korkunç maddeler bir yandan. E, Enflamatör özellik e, bir madde ve aslında eczacılıkta yüzyıllardır kullanılıyor ağrı kesici özelliği nedeniyle. Örneğin herpes zosterde, e, örneğin diyabetik nöropatide uygulanıyor. İlk kez 1871 yılında üretilmiş. E, ancak savaşta bir kimyasal silah olarak kullanımı ee, Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş 1914 yılında Fransız ordusu tarafından kimyasal, yani, silah, olabilir, kimyasal silah olarak kabul ediliyor, değil mi? Ee, ona değineceğim. Tamam. O konular biraz karışık ama <gülüyor> evet, evet. Ee, diğerleri sentetik, diğer gözle şartıcı e, kimyasallar sentetik. Ee, dünyanın bugün dünyada 15'in üzerinde maddeyi... E, göz yaşartıcı kimyasal olarak kullanılabiliyor insanlar. En yaygın kullanılanları CS e, kısaltması. Klorobenzidil, aminonitril aslında. Biber gibi koku veren beyaz kristal tozlar bunlar. E, bu 1928 yılında iki bilim adamının Amerikalı iki bilim adamının e, ürettiği bir madde ve dolayısıyla bu iki bilim adamının baş harflerini alıyor C ve S. E, daha sonra CN n üretiliyor 1950'lerde sentezleniyor bu da ve bu maddeler hızla elbette ki orduya adapte ediliyor ve aslında en yaygın kullanımı Vietnam Savaşı sırasında oluyor bu maddelerin. 58 kiloluk bombalar halinde evet. kullanılıyorlar evet. ee, 1970'lerden beri savunma amaçlı da kullanıma giriyor e, gündelik hayatı giriyor e, bu kimyasallar evet 1925 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin adı altında 1960 yılında 80 ülkenin katılımıyla savaşta yasaklansın diye oylanmış o dönem Baya bir tartışma konusu olmuş bu konu ama maalesef belirsiz kalmış bu süreç. Daha sonra 1997 yılında e, kimyasal silahlar anlaşması göz yaşartıcı gazların savaş sırasında kullanımını yasaklamış. Fakat ciddi bir ironi var değil mi? Hani savaşta kullanımı yasaklanan evet. bu maddeler e, sivil hayatta... ...tüm dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. O kadar ki artık gündelik hayatımızın bir parçası oldular neredeyse. Hani çoğu eylemin olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Ee, Türkiye'de de biraz Türkiye'deki durumdan da bahsedeyim dilerseniz. Türkiye'de de özellikle son 10 yılda çok fazla kullanıldığını biliyoruz güvenlik güçleri tarafından. Ee, ne kullanılıyor Türkiye'de? Şimdi e, Hopa olaylarından sonra 2011 Mayıs Metin Lokumcu'nun ölümünden sonra Türk Tabipleri Birliği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hangi madde kullanılmıştır ve bu kimyasallar nelerdir hakkında bilgi verin diye sormuş. E, Emniyet Genel Müdürlüğü ise OC yani biber gazı ve CS kullanıldığını bildirmiş. Miktarı ve güvenlik kodu hakkında bir bilgi yok. Kimya mühendisleri odası da yine Metin Nokumcu'nun ölümünden sonra yaptığı bir açıklamada yine sormuş. Yani acaba hakikaten bu kullanılan OCN'in değeri nedir? Lütfen açıklayınız. Yani değeri derken yoğunluğu. Miktarı. Anladım. Yoğunluğu Hı -hı. evet miktarı nedir? Bunu kamuoyuna duyurunuz ve yine e, ülkede kullanılan biber gazının güvenlik bilgi formu da kamuoyuyla parçalaşılmalıdır demiş ama bunun üzerine biz biliyoruz 15 Ağustos 2012 tarihli gazete haberinde Bakan Şahin e, biber gazı ile ilgili bir demeç verdi ve dedi ki e, gazımız e, tamamen doğal olup insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi yoktur dedi. Uygun eğitim almış personel tarafından e, insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde kullanılıyor CS. E, kimyasalı dedi. E, fakat biz hekimler biliyoruz, e, değil mi? Kimya biliminin kurucusu Paracelsus e, şöyle dedi: Her şey zehirdir ama hani önemli olan burada doz meselesidir. Biz bunu da biliyoruz. <gülüyor> Sanırım Bakan Şahin bir de hani bu gazdan dolayı bir ölüm vakası da yaşanmadığını da belirterek o demeci verdi, evet, değil mi? Evet, hatırlattınız iyi oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> peki e, insan sağlığı üzerine etkileri genel anlamda ve Türkiye'deki uygulamalar o zaman hı hı. Türkiye'de bu e, hem e, tabipler odasının hem e, kimya e, menüstri odasının sorularına yanıt alındı mı yani hı hı. E, konsantrasyonu e, miktarı hakkında herhangi bir bilgimiz var mı bilgimiz yok, yok. Ee, TTB'nin sorusu üzerine gelen cevapta e, kullanılan maddelerin O.C.V.C.S. olduğu bildirildi. Peki siz bir daha doğrusu siz değil de TTB bir rapor açıkladı bu Metin evet. Lokumcu'nun ölümüyle evet. ilgili değil bir basın açıklaması Türk Tabipleri Birliği. Bu raporda genel olarak ne söyleniyordu? Hı -hı. Şimdi Metin Lokumcu'nun ölümünden sonra yapılan otopsi bulgularına dayanarak bir bilimsel heyet oluşturdu Türk Tabipleri Birliği. Ee, ve bu bilimsel heyet otopsi bulgularına göre e, literatür e, çalışmasıyla çok geniş bir çalışmaydı o ben de katıldım o çalışmaya evet. ee, bu bulgulara göre Metin Nokumcunun ölümünü e, kimyasalın rol oynadığı e, sonucuna vardı e, bu bilimsel kurul e, çok ciddi bir bulgu vardı çünkü Metin Nokumcunun otopsi bulguları arasında ee, akciğerin bir tanesi 700 gramı geçmişti. Çok akut bir e, akciğer ödemi vardı. Zaten biraz daha değineceğim yapılan çalışmalar. Ölümü hep bu akciğerde yarattığı akut etkilere e, solunum yetmezliğine ve gelişen asidoza bağlıyor. Çoğunlukla çalışmalar böyle. Dilerseniz biraz... Nedir nasıl etki evet, tamam. yapıyor bu e, kimyasallar ona değin. Evet ben aslında tabii ona hakikaten hangi sistemler üzerine etkileri var? Yani orada şimdi mesela gösteri alanlarında çocuklar olabiliyor, yaşlılar olabiliyor, hamile kadınlar olabilir e, ya da altta yatan hastalığı olan olabilir ya da sağlıklı bireyler de olabilir. Bunların evet. hepsini gözeterek tabii. ne tür etkileri var? Hı -hı. Şimdi temas... Bu kimyasallarla temas deri yoluyla olabilir, solunum yoluyla olabilir ya da yutarak olabilir, sindirim yoluyla olabilir. E, temas olduğu an aslında etkileri 10 ila 30 saniye içerisinde başlıyor. E, ve bu etkilerin e, aslında 15 ila 60 dakika e, sonra e, azaldığı e, ve kaybolduğu söyleniyor. Fakat biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na özellikle bu kimya, gösterilerden sonra kimyasala maruz kalan hastalarımızın başvurularında da gördük. Ki etkiler ilk üç gün devam ediyor ve hani ciddi sonuçlarda görülebiliyor onlardan bahsedeceğim. Bu konuda Neler? sizin Hı -hı. çok güzel bir bilimsel yayınınız da var. Belki birazdan onu da bilgilerini evet. isteriz. Evet, tabii memnuniyetle. Neler oluyor? Ya, bu kimyasalların aslında karşılaştıktan sonra etkilerinin ortaya çıkmasında bunu etkileyen takım faktörler var. Kimyasalın miktarı önemli. Kapalı ortamda maruz kalınıp kalınmadığı önemli. Kişilerin maruz kalan kişilerin dakikada aldığı solunum sayısı yine Hı. önemli ve o ortamın ısısı nemi yine önemli faktörler ama etkiler şunlar kısaca e, hemen hızla e, göz burun e, kulak e, üst solunum yolları gibi tüm üst solunum yollarında mukozalarda hızla bir inflamasyon şişme yani ödem e, dinleyiciye de biraz evet. tıbbi <gülüyor> terimleri açıklayarak gideyim ödem gelişiyor. Gözlerde yaşarma, kızarıklık, konjiktival inflamasyon dediğimiz e, durum, ağrı. Deride yine kaşıntı, kızarıklık, ağrı, evet. döküntüler, alerjik dermatit, özellikle alerjik dermatiti olanlarda tekrar tetikleme, soyulma, yanma hissi, soyulma derken hakikaten birinci derece yanına kadar neden olabiliyorlar. Solunum sisteminde ee, burunda iritasyon, akıntı, e, rinit, bronşlarda dar, daralma, boğazda yanma hissi, öksürük ve e, hapşırma ve kısa kısa soluma dediğimiz akut e, solunum disfonksiyonuna neden olabiliyor. Burada özellikle kullanılan sprey formunda e, bazı... Farklı etkiler de ortaya çıkabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Sprey formunda kullanılan çözücüler yine çok önemli. Hı. Az önce söylemiştim su bazlı değil, organik çözücülerde. Kolokim. Evet. Ee, örneğin glikol e, propilen glikol kullanılabiliyor. Ee, alkol. Hani, alkol kullanılabiliyor. Bunların da ayrıca, e, ayrıca etkileri. E, ve yapılan çalışmalarda bu ayrıca kullanılan maddelerin de solunum üzerine ve kardiyak sistem üzerine kötü etkileri olduğunu bildirdiyor. Ama sprey formunda özellikle çok kısa mesafeden göz içine uygulandığında örneğin bu spreyin püskürtücü gücüyle mekanik etkiyle de korneada hasarlara neden olabiliyor perforasyona kadar. Asıl çok özür dilerim. Esas sistemik etkileri ve hani ölümcül olabilecek etkileri neler? Biraz çok kısaca ondan bahsedeyim. E, sistemik olarak e, motor koordinasyon kaybı çok önemli. oryantasyon bozukluğu yaratıyor. Ve e, hani yutma halinde ve çok yakın mesafeden maruz kalındığında bulantı kısma diare gibi sindirim ...sistemi bozuklukları yapıyor. Ama en önemlisi solunum sistemi üzerine... ...akciğer ödemi... ...az önce söylediğim gibi Metin Nukumcu'nun... ...otopsi bulgularında da olan... ...çok ciddi solunum sıkıntıları... ...ve solunumun durmasına... kadar giden bir süreç... ...kardiyak sistemde... ...dolaşım sisteminde aritmler... ...ve... E, ...hipertansiyon önemli, yani... Hı. ...ve tansiyon... Yani ...kan basıncında iniş ve çıkışlara... ...neden olabiliyor... Hele de özellikle işte az önce sorduğunuz soru bu. Ee, kronik hastalığı olanlarda hem solunum sistemi hem kardiyak sistemde kronik hastalığı olanlarda yaşlılarda ve çocuklarda bu etkiler çok daha ciddi sonuçlara e, kadar gidebiliyor. Çalışmalar şunu da söylüyor aynı zamanda çünkü biz gelen hastalardan da e, biliyoruz. İşte solunum <gülüyor> sisteminde ve ...kardiyak sistemde yarattığı bu etkiler ruhsal olarak anksiyete ve panik hata da neden oluyor diyor çalışmalar. Bir de böyle kimyasalların hani e, gen düzeyinde bozukluklara neden olduğunu da biliyoruz. Bazen bazı kimyasalların mesela mutasyonlar yapabilir, evet. kanserojen etkisi olabilir... Evet bilir diyorum çünkü onu soracağım. Böyle bu, bu tip etkileri de var mı? Şimdi CS e, CN için hani e, diğer göz yaşartıcı gazlar olarak bahsettiğim bu maddeler için böyle bir yayın ben bulamadım açıkçası ama o biber gazı için e, OC için var. Hmm. mutasyona e, mutojenik olduğu ve hmm. e, ka, karsinojenik olduğuna dair yayınlar var. Evet. Bir, bir müzik arası verelim. verelim. Daha sonra bütün bu bilgilerden e, bu önemli bilgilerden sonra hani Türkiye'de sizin vakıf olarak gördüğünüz e, olguların hmm. özelliklerine bizde e, hmm. kaç kişi yaşamını yitirdi ya da kaç kişinin ciddi sağlık sorunu yaşadılar ve e, belki de bu bağlamda vakfın çalışmalarına biraz değinelim az bir Meniyetli. müzik arası. ilk parça Cat Brown'dan gelecek. Bir e, hoş bir genç e, blues sanatçısı. Parçanın adı Olany idi. The day gets all the same, nothing new to say Seems like nothing in this world is gonna come my way All I need is someone to change my life All I need is someone to change my life All I need is sweet loving in my life Used to have such a sweet little girl, treated me nice and kind Now she's gone and I'm all alone And I'm about to lose my mind All I need is someone to change my life Stand by me, love me day and night All I need is sweet loving in my life See things are so clear, now I just can't say Things don't get no better, I must be on my way I got to find someone to change my life Hold my hand, help me through the strife. I got to find sweet lovin' in my life I got to find sweet lovin' in my life 4 Ocak 2013 e, 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındeyiz. Doktor Ümit Ünivers konuğumuz. Kat Brown'dan dinledik Olay Neyit. Şimdi birazdan biz ne, ihtiyacımız var. Bir barfazı bana <gülüyor> <gülüyor> maruz kalsa oraya değineceğiz. Evet. Ama daha önce galiba Ama Türkiye'de. Daha önce evet bu Türkiye'de siz insan hakları konuşurken de söylediğiniz insan hakları vakfına da müracaat ediliyor hani bu Hı -hı. konuda. Ne tür e, olgularla karşılaştınız? E, bir de hani belki bolgulardan yola çıkarak herhalde çok güzel bir yurt dışı yayınınız olmuş ekip olarak... ...içinde Şebnem Kurur, Fincancı'nın... ...ve diğer araştırmacıların da olduğu... ...bu olgulardan biraz... ...bahsedebilir miyiz? Evet. Var mı böyle yayınlar? Yurt dışında yoksa bizde kadar yoğun kullanılıp da... ...bunu böyle bir seri haline döken yok galiba. <gülüyor> Şimdi tabii tıbbi literatür... ...bu kimyasalların... ...kullanım doğası gereği daha çok... ...hayvan deneyleri üzerine yapılmış... ...çok çok az sayıda... ...çalışma maruz kalan... Üzer, ...insanlar üzerinde yapılmış... Bizim çalışmamızda maruz kalan insanlarla yaptığımız bir çalışma o yüzden daha biraz, kıymetli evet <gülüyor> evet böyle bir e, avantajımız oldu. Şimdi Türkiye İnsan Hakları Vakfı e, işkenceye görenlere tedavi ve rehabilitasyon sunan aynı zamanda işkence görenlere e, işkenceinin belgelendiği dökümantasyon sunan. Bilimsel çalışmalar ve eğitim çalışmaları yapan bir organizasyon. 1990 yılında kurulduğumuzdan bu yana 23 yıl oluyor. 23 yıldır 14 bine yakın işkence gören hastamız oldu. Rehabilitasyon ve bu hastalarımızdan derlediğimiz bir işkence atlasımız da dünyada bir ilk olarak... 2010 yılında İngilizcesi ile birlikte yayınladık. Doğal olarak özellikle toplumsal gösterilerde... Ne iyi gösterilerde, diyemiyor insan değil mi? Ne evet, hoş ne iyi diyemiyor evet, maalesef. Evet. evet. Toplumsal gösterilerde kimyasalla maruz kalan bir güçle karşı karşıya kalan kişiler Size tedavi ve rehabilitasyon Hı -hı. ve belgeleme için başvuruyorlar. Evet, bizim bir çalışmamız oldu. Az önce bahsettiğiniz, 64 olgu üzerinden bir, yaptığımız bir çalışma. 2004 yılında NATO toplantısı döneminde bu toplantıları protesto eden iki farklı toplumsal gösteride çok yoğun kimyasal gazlar kullanılmış idi. Ve bu toplumsal gösterilerden sonra kimyasala maruz kalan 64 olgunun verileri üzerine bir çalışma bu başvuran ee, önemli veriler çünkü e, bu 64 olgunun yüzde 72'sinde biz e, sağlık sorunlarının literatürde bildirilen biber gazı ve diğer göz yaşartıcı gazların meydana getirdiği erken dönem bulgularla uyumlu olduğunu gördük yüzde 72'sinde bu önemliydi şimdi Etkilerin hızla 30 dakika 1 saat 60 dakika içerisinde geçtiği bildirilmekle birlikte aslında e, sinir uçlarında birikiyor bu kimyasallar ve yavaş yavaş salındığı için etki uzun sürüyor. İlk 3 günde özellikle başvuruların ilk 3 gününde e, şikayetlerin ve bulguların hala devam ettiğini gördük. Az önce söylediğim deri kızarıklığından alerjik dermatite, astım krizinden hipertansiyon atağına, e, konjüktivit evet. kimyasal konjüktivite <gülüyor> kadar e, birçok bulguyu e, biz hastalarımızda tespit ettik. E, evet, e, dediğim gibi. E, çok az sayıda çalışma e, maruz kalan insanlar üzerinde yapılmış. Biz ölüm vakalarını, ölüm vakalarını e, e, yine medyadan tanık olarak tanık olduğumuz için biliyoruz evet. Türkiye. Kaç üzerinde. tane var? Sizin incelediğiniz. E, şimdi şunu söyleyebilirim öncelikle e, Metin Lokumcu'nun ölümünden sonra e, işte bakının demecinden sonra e, birçok uzmanlık derneği. ...bunların içerisinde Adli Tip Uzmanları Derneği... ...Türk Toraks Derneği... ...Oftalmoloji... ...Oftalmolojiler... ...birçok uzmanlık derneği... Bir takım açıklamalar yaptılar. Türk Tabipleri Birliği bir takım açıklamalar yaptı. Ama bunların dışında ne yazık ki... ...Türkiye'de tutarlı ve bilimsel bir istatistiki veri yok bu konuda. Yani yayınlanmış böyle bir istatistiki veri yok... Belki bu sizin yayınınız bu anlamda da çok önemli evet, bir yer alacak. Evet çok önemli ee, ama bizim yayınımız da erken dönem bulguları üzerine e, maruz kalan insanlarda yine de çok kıymetli. Ee, bu e, çalışmalar devam etmeli. Bu Hı. ajanlarla ilgili geç dönem bulguları üzerine çalışmaların mutlaka e, devam etmesi gerekiyor. Ama şöyle yayınlar var yani ölüm vakaları bildiren yayınlar var tıbbi literatürde. Örnek verecek olursak 95, 1995 yılında yapılan bir çalışma 10-15 kez sprey ile karşılaşan erkek bir olguda nefes darlığı sonrası ölüm meydana geldiğini yayınlamış. Yine başka çalışmalar e, demiş ki gözle şartıcı gazlarla birlikte kullanılan işte az önce bahsettiğimiz alkol gibi e, hidrokarbon şuna. gibi organik çözücülerin de Solunması ile birlikte ani kalp solunum ve sindirim sistemi sinir sistemi bulguları ortaya çıkıyor ritim bozuklukları ve hani ölüme kadar giden süreç gelişebiliyor diye çalışmalar var. Ee, yine bir hayvan deneyi fareler üzerine yapılan bir deneyde kapalı ortamda farklı dozlarda hı hı. bu e, biber gazı ile karşılaşan farelerin kanlarında asit yöne kayış. Hı hı. Ee, ve e, bu solunum güçlüğü yaşandığı ve ölümler görüldüğü söylenmiş. Ee, evet ölümle ilgili yapılan çalışmaların çoğu buna çok dikkat çekiyor. Özellikle solunum sistemi üzerine yaptığı akut etkilere ve... E, Akut akciğer ödemine ve gelişen asidoza çok dikkat çekiyorlar. Aslında genelde benzer bulgular bakın değil mi? Yani evet. e, uluslararası yayınlarda da Hı -hı. benzer bulgular var. Benim aklıma şöyle şeyler de geldi. Bir kere önce şeyi söylemek istiyorum. Bu e, Türk Tabipleri Birliği'nin e, sitesine girildiğinde de ulaşabildiğimiz Hı -hı. bir e, tabipler birliğinin e, bir çalışması var. ...bir derleme... ...güzel Ki, bir derleme çok o... ...çok güzel evet... ...hani isteyenler web sitesinden ulaşabilirler... ...kimyasal silahlar gösteri kontrol ajanları diye... ...sizin de katkınızın olduğu bir evet. çalışma... ...ve bu derlemeye... ...çok sayıda uzmanlık derneği katılmış değil mi... ...adli hı hı, tip, evet. kulak burun boğaz, psikiyatri... ...farmakoloji, oftalmoloji... Evet. E, ...toraks derneği gibi... E, ...bunun içinde de ben hani... ...bu programdan önce okurken... ...şöyle bir şey de insanın aklına geliyor... Bir de bunu kullanan eee hani kolluk kuvvetlerinin etkileri ...araştırıldı mı acaba bunu? Amerika'da yapılmış öyle çalışmalar. Ben mesela bunu da merak ediyorum. Evet. Çünkü onlar da maruz kalıyor bir şekilde. Yani onlar Ama gerçi maske kullanıyor onlar değil yani mi? Türkiye'de böyle bir çalışma yapıldıysa bile... ...bizim şu an haberimiz yok. Belki Emniyet Müdürlüğü daha sonra bir açıklama yapacak. Yani kullanana da zararı yok mu Elbette. bir şekilde? Sadece dediğiniz gibi gösteriye katılan insanlar değil... ...çevredeki insanlar, çocuklar, evet. gazeteciler, muhabirler... Yani güvenlik güçleri herkes evet. maruz kalıyor. Evet, evet. Peki bu gösterim kontrol ajanı olarak kullanılan bu ürünler bizde hani batıda da kullanılıyor işte Vietnam Savaşı'ndan beri Hı -hı. kullanılıyor dediniz. Bizde daha mı kontrolsüz ve daha mı yoğun kullanılmakta yani bakıyorsunuz geçenlerde yine bir gazete haberi de. mesela kapalı bir alanda sıkılmış ya da sürekli sıkmaya çalışıyor. Yani bir caydırılıçtan çok zarar vermeye yönelik bir böyle hınçlan falan Bir de şey yani kolay çalışıyor. ulaşılabiliyor mu bunlara? Hı hı. Yani yani o niye o çocuk? Mesela sınıfa götürüp hani sıkan, biber gazı sıkan hı hı. çocuk örneğinde. Kolay yani ulaşılabiliyor çocuk. evet. Öyle mi? Yani sivil toplum kullanabiliyor. E biz de alalım. <gülüyor> ben kendi gözüme sıkarım diye korkuyorum <gülüyor> evet. yani çok ilginç bu kadar bilimsel çalışma var ee, bir dönem Ya peki bu e, kimyasal silah sınıfı içinde mi değil mi Yani evet tam olarak biraz hukuki buna... boyutuna geçebiliriz aslında yani. nedir değil mi bir şeyi söyleyelim mi hukuksel boyutuna işin sosyal yönüne gitme e, bir e, gösteri sırasında böyle bir biber gazına maruz karıldığında televizyonlarda hep gösterilen Çocuğunun, yakınının, eşinin, dostunun ya da kendisinin gözüne limon sıkıyorlar. Hmm. Bu doğru bir şey değil anladım kadarıyla. Değil. değil. Limon sıkmayın. Arka çocuklar evet. duyuyor musunuz? Limon sıkmayın gözünüze biber gazı gerisi. Evet ve bu Yanlış çok şey. yaygın da bir inanış. Yani. Herkes bu nereden çıkıyor abi artık. herkes... Üstüne üstlük o limon daha da çok yapıştırıp... hani ...daha da uzun süre kimyasalın... Peki ne sıkacaklar? Merakla bekliyorlar, cevap istiyorlar. Şimdi tabii... Bunlar ot diye de destek verir. Biraz hani öğrencilere yönelik nasıl korunacaklarını tabii, söyleyebiliriz tabii tamam, ki. Ne yapmak <gülüyor> lazım? Şimdi i̇şte, evet. bir kere... Paniğe engel olmak iyi bir şey. Ee, panik yapmamak önemli. Ee, ama biliyoruz ki meydana getirdiği solunum ve kardiyak e, semptomlar paniğe Meydan neden olacak seçim. ama... Yani Sakin olmak önemli şey. ee, Yavaş benziyor. yavaş nefes alıp Ortamdan bir kere uzaklaşmak Bir, bir de çok cebime net. giderken ne koyayım abi? Bir şey söyleme Yakında bir gösteriye katılacaksın <gülüyor> lim, Limon değil Maruz kalınan giysilerden hemen kurtulmak gerekiyor Çünkü onlar yapışıyor ve Solumaya da, devam, solumaya da ediyor. devam ediyor Ortamdan uzaklaşmak çok önemli Sık sık öksürmek ve tükürmek önemli. Burada en önemlisi şunu hatırlatmak istiyorum. Lens kullanan hani kontak hmm, lens, lens kullananlar. Çıkarsın. Evet ama kendi bulaşmış elleriyle değil. Hmm. E, bulaşmamış birinden de yardım isteyerek. Çok önemli yani kontak lensin e, yapışıyor ve hani tahrişe devam ediyor. Deri için hani ne öneriyorlar? E, su aslında hani ilk başta... E, bu ıı, yanma hissini ağır hissini arttırıyormuş gibi ıı, dursa da temizliyor. Yani bir şekilde artık ıı, duş almak katılıyor. mekanik olarak. Alkali maddelerin kullanılması öneriliyor evet, ıı, literatürde. Hani ne yapılabilir? Suyla biraz ıı, anti karıştırılabilir evet. belki. Biz öborik yazıyoruz hastalarımıza. Yani öneriyoruz. Karbonat ee, falan gibi şeyler olur Olabilir tabii ki. Yani alkali asit. Karbonat <gülüyor> <kullanacaksınız gülüyor> mı Ne yapacak karbonatı? Yani <gülüyor> Şimdi <kardeşim gülüyor> bir kere olmak da iyi bir şey değil. Yani yine yapıştırıp daha çok nüfus etmesini sağlıyor. Bulaş ortamdan uzaklaşmak, duş almak, bulaşık olan her şeyden uzaklaşmak, giysilerden kurtulmak, bu giysileri de iyice güçlü deterjanlarla yıkamak atmak bilemiyorum. Ee, bunlar önemli şeyler. Ee, Ama asla limon, göz sıkılmamalı, limon sıkılmamalı. Yani ellere bulaştığı için hakikaten gözler o, gözler ovuşturulmamalı. temas o e, çok tabii, önemli. Tabii tabii bunlar çok önemli şeyler. Ama yani mesela hani bu böyle bir ajana maruz kalabilme durumunda olan bir insan hani senin de dediğin gibi yanına ne almalı? Hani herkes Karbonat. anlayabileceği karbonatı suyla karıştırıp mı sure, kullanacak tabii, tabii. Koy bir tabii durumdan yani. da bir içine öyle Karbonatlı gösterir. su mu yani? İşte tek yani, başına e, e, hani alkali ne olursan ne bulursan. Tek başına işte bir tek şu ilaç ismini evet. alayım da onunla kurtulayım Ağır. değil. Bu Seyir bir <gülüyor> işte açık hava, oksijen başlık şeylerden kurtulmak ve hani Anti enflamator ilaçlardan, anti ilaçlara kadar ve hatta hani şiddetine göre de doktora başvurmak en doğrusu olacaktır sanıyorum. Peki bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra son bölümde bu gösterilerde aşırı ve kontrolsüz kullanımı nasıl hukuki sonuçlar doğuruyor? işin hukuki bölümüne kullanımlarının yasal olup olmadığına bakalım eğer isterseniz. Evet ben onu Hemen çok merak ediyorum. Müzik bizim arası, açısından. Şimdi de bir Fransız bir parça. Bu e, 4-5 yıl kadar önce Fransa'da banliyölerde bir eee baş kaldırı e, dönemi yaşanmıştı. E, o sırada rap müzik çok dinleniyordu. Şimdiki Arescat isimli bir müzisyenden banlyan crise kriz, krizdeki banliyö ismi dinliyoruz. rap dinleyeceğiz. Hey! Hey! c'est marché noir 106.3 l'émission nouvelle édition Boris Jankovic dans le cadre de crise en banlieue. Nyako Un an après les émeutes, on n'a pas été au fond du problème Est-ce que tu peux t'exprimer à ce sujet J'ai lu et vu beaucoup de choses sur la crise de ma banlieue Une seule, l'unique chose a mis sur la poudre le feu Je vous rappelle la tragédie du 27-10-2005 J'ai tout à la mort de Ziad et Bouna du petit Métine Reste qu'à une décharge de 20 000 watts Pour où nos prières ont été exaucées Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été jugé de corps apatrié Enterré sans même avoir eu la vérité C'est vrai qu'il y a eu un tas de rumeurs euh, sur place, euh, comment t'as vécu cette nuit-là Le tram prépand dans la ville La haine sur les publics On fait à bloc, on mer patrouille et tout part en vrille voiture qui brûle, on sent pas les couilles Les larmosions, on part à l'affront, Faut qu'ils en perdent au moins un chez eux Allez, moi je te comprends mais Les auditeurs, suis pas persuadé. ils ont besoin d'explications Tu, tu sais, dans nos quartiers On y est élevés comme des frères, imagine-toi Quelqu'un qui tue ta et qui revient, ce chez toi La provocation pure et dure, simple et sûr, j'ai pas pour eux, chez nous c'est représailles. Alors il faut qu'on le tue. J'avoue ça sent ni méchant, mais c'est pas cette ville en vie. Mais comment ça Plusieurs banlieues ont été confrontées à de telles histoires, des abus de pouvoir, la mort d'un arabe, d'un noir. Cette fois c'est la goutte qui a fait déborder le vase, la goutte qui a fait remonter la rage de certains. Mais on sait tous qu'ils vont vouloir étouffer l'affaire. Il faut élucider. Trin aurait pu être n'importe lequel, nos petits frères. Et trop en bas de l'échelle pour se faire entendre, obliger le putain pour qu'ils puissent enfin nous comprendre mais rien le prend sans rien savoir nous donne la haine le lendemain reparti. En pas des propres propres lui, venu nettoyer au Karcher Pour la peine, mille voitures brûleront toute la nuit Toutes ces maladresses nous fait casser la flamme nous fait qu'on la haare, nous fait qu'on a pris les armes Je même pas du manque de respect Grenade à gaz dans une moitié, grosse plaque C'est pas ces forces de l'or qui l'ont tiré. Aucune condolence, aucune excuse n'ont été faite Ça me reste dire pour cette religion, il en aurait trop fait J'avoue, je crois que j'aurais pas pu dire mieux que ça Mais qu'est-ce que tu penses du gouvernement, du ministre, euh, tout ça, tu vois Comme le dit mon pote il est incompétent Ce sont le Du fond 2007 élu président, mais bref, j'suis pas venu ici pour parler de lui. Ce que j'ai à dire c'est pas un malaise social qui m'a fait faire ces incendies. On est les temps, on a grandi dans Mouradant, c'est pas maintenant que les choses changeront que je comprends uniquement. Et franchement, t'as vu, tu penses quoi Et mettre ça sur le dos des films, du rap. Ils ça. arrêtent leurs prétextes et leur a priori. Le rap n'a rien à voir avec la France. Assume ses soucis. Des meurtriers, déguisés, en gardiens de la paix Trop de bavures que même pour me en liberté Je répète, vu qu'on veut, c'est la vérité Que ces flics soient écroués, que leur âme repose en paix J'entends les cris de ma banlieue qui fait la crise de ma banlieue C'est vos bavures policières Aujourd'hui, Bruna et Viyad. Hier, c'était Pause Malik Ouseki, du CFKF Emmanuelle de Flandre, Amadou Diallo, Abdelkader Bouzian, mes frères, reposez en paix, fortune va reposez en paix. Ma RS4'tan dinledik, 4 Ocak 2013, 94.9 açık radyoda, Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız, Dr. Ümit Ünüval'a. Piber gazı sayın e, bakanın nasıl tanımlamıştı? E, bir gazımız e, sağlamdır, temizdir, kalitelidir, doğaldır. Doğaldır demişti değil mi? Bu doğal... Hı hı. <gülüyor> ...doğaldır Bunu <lafını> çok seviyorum. <gülüyor> Organik biber gazı. <gülüyor> Organik biber gazı. <gülüyor> Peki. Evet. <beş> <gülüyor> şimdi <gülüyor> müzik arasından önce de... ...hani sen de dedin ya hakikaten... ...bu biber gazı... ...ya da diğer gözyaş artıcı... ...gazların kullanımının... E, ...hani kullanımlarının yasal olup... ...olmadığını insan merak ediyor. Nasıl hukuki... ...sonuçlar doğurur bunu merak ediyor. Bir de şu anayasanın 56. maddesi... ...var çok net bir şekilde. Diyor ki, Nevlet herkesin... ...hayatını beden ve ruh sağlığı içinde... ...sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Şimdi siz önceki... ...bölümlerde de hani... ...ne kadar insan sağlığı üzerine olan kötü... ...etkilerinden bahsettiniz. Şimdi burada bir çelişki yok mu? Yani hukuki Adam açıdan Adam toplumsal da... düzeni korumaya çalışıyor. Sen ne diyorsun? Evet. <gülüyor> Ama ben insan sağlığından bahsetmeye çalışıyorum. Biz şeyde e, lafı sözü size vereceğim de 14 Aralık'ta İncilay Erdoğan'la e, Doktor İncilay Hanım'la sağlık hakkı konuştuk. Aslında bu programın sözünü de o zaman almıştım ben. Hakikaten o sağlık hakkı denen programı hani sen yoktun olsaydın o gün... Ee, görecektin bak bunun nasıl önemli olduğunu. Peki olduğu. ama ümide sözü bırakmadan önce hoş gör nasıl sınıf sana bir şey söyleyeceğim. Demin ne dedin? 56. maddeden bahsettin. Evet. Ben de sana bir kont bir şey söylüyorum. Polis Hı. görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak Hı. ölçüde zor kullanmayı yetkilidir. Ne haber? Tamam. Peki ee, şimdi sa <gülüyor> Sazla şey olmuş olabilir ama <gülüyor> Mesela yaptım. bizim TCK'nın işkence maddelerine de Ne kadar uyuyor onu soralım bakalım Ümit Hanım'a <gülüyor> <Evet. Evet. gülüyor> Biz atışmaya başladık <gülüyor> Şimdi e, Türkiye'de 5188 sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte Öldürücü olmayan Kimyasal silahlar ...silahlar sınıfına giriyor... ...ve yasalar kabul ediliyor. Gördün <gülüyor> <gülüyor> mü? <gülüyor> Şimdi e, tabii... ...gösteri yapmak... E, ...barışçıl e, bir... E, ...gösteri yapmak... ...evrensel insan hakları bildirgesinde. E, Birleşmiş Milletler... ...kişisel ve siyasal haklar... E, ...bildirgesinde. Ve hatta aslında... ...anayasamızın 34. maddesinde... ...bir hak. <gülüyor> ve... Az önce söyledi Betükel hocam, evet bu hak ya, hakkı kullanırken kişiler insanlar devlet de bu gösterinin güvenliğini sağlamakla, sağlamakla yükümlü. yükümlü. Ama e, Selim hocam da dedi ki, hayır polisin de zor kullanma etkisi var dedi. Evet doğru. Polis selahet var değil mi? <gülüyor> evet polis vazifesi ve selahetleri kanununa göre zor kullanma yetkisi var ama orada çok de önemli de, bir de. ayrıntı var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, direnişi kıracak evet. ölçüde zor kullanmayı yetkili. İşte direnişi kırmak kafasını kırarım ve direnci ölçüde. de kırarım diyordum. Yani, yani ölçü. Ölçü burada önemli. Evet. Aşırılık, kullanılan miktar, kullanış e, kastı önemli. Evet. İşte bu kasıt, bu kullanış miktarı, bunu... E, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin e, kullanım kriterlerinde de görüyoruz biz miktar, kullanım amacı, kötüye kullanım, aşırı kullanım ile bunlar artık kimyasal silahtır. Tamam. Böyle kullanılıyorsa yani aşırı kullanım kimyasal silah olarak deniyor. kabul ediliyor o zaman. Evet. Mi? Evet. Evet. Kimyasal silahlar e, Sözleşmesinin kullanım kriterlerinde böyle okuyoruz. Ee, bu durum böyle. Ee, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TTB'ye yaptığı bilgilendirmeye tekrar dönersek, e, 97 yılında taraf olunan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereğince, sözleşmeye taraf ülkelerde olduğu gibi biz de e, gözyaş artıcı gazları kullanıyoruz. E, bu da 21 Aralık 2006 tarihli resmi gazetede yürürlüğe giren, kimyasal silahların geliştirilmesi, üretilmesi, stoklanması, kullanımının yasaklanması hakkında kanun kapsamında geçici etkileri olduğu için kullanılıyor. Geçici etkileri olduğu evet. için. Diye bir açıklama. Ya tekrar Bizden başka ki kim kullanıyor çok bu tüm dünyada da? Tüm dünyada kullanılıyor aslında. Yani işte savaş... Cenevre Sözleşmesi altında savaşta yasaklansın diye 80 ülkeye birleşip oylama yaparken Amerika'da da var aslında o ülkelerin içerisinde ama sonra dönüp bir bakıyoruz ki tüm dünyada en fazla üretimin yapıldığı yer yine Amerika. Yani bu maddelerin en fazla üretildiği yer yine Amerika. Tüm dünyada yani biz bunu Yunanistan'da da gördük. Medyadan hep şahit oluyoruz. Orta Doğu'da da gördük. İsrail'de de gördük. Avrupa'da da gördük. Ee, hatta e, Hutuların e, soykırım yaptığı o dönemde e, Ruanda'da da gördük. Çok fazla kullanılıyor tüm dünyada hala e, bu kadar e, kimya çalışmalara rağmen. Hı. Ama yine ben yani burada şunu düşünüyorum. Yani şimdi tamam belli bir yetki var ama o yetkinin nasıl kullanıldığıyla tabii çok iletildi. Çok edintili. önemli. Çok şimdi önemli. yine bu Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı bu Yapım. biraz önce bahsettiğim Hı -hı. raporda e, diyor ki hani işin hukuksal boyutunda bizim Türk Ceza Kanunu 170. maddesinde e, kişilerin hayatı ve sağlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da Hmm. Kişilerde korku, kaygı, panik yaratabilecek tarzda silahla ateş edilmesi hmm. veya patlayıcı madde kullanılması hafif cezası <gülüyor> gerektiren hmm. eylemlerdendir diyor. Ee, şimdi bunu tabii koluk kuvvetleri için de söylüyor aynı zamanda. Tabii. Değil mi? Tabi. Ee, peki şimdi bu bir yerde öyle bir yerde böyle Aslında yani bu yoruma mı bağlı? hekimlere çok e, iş düşüyor biliyor musunuz? Hani özellikle hani bu zor kıracak ölçüde yani bir... Ee, ölçülülük aranıyor burada. İşte bu kimyasalların etkilerini tespit ettiğimiz ve belgilediğimiz sürece e, tabii bunu aşırı mı değil mi bunu e, yargının vereceği bir karar ama hekimler olarak biz bunu tespit edersek e, işkencenin önlenmesinde e, çok ciddi hekim sorumluluğumuzu da yerine getirmiş e, olacağız. Şimdi şuna da özellikle değinmek istiyorum. Sadece bilimsel çalışmalar değil ama Avrupa İşkencenin ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Komitesi CPT ile kısaltılan... ...onun raporlarında da aslında bu kimyasal maddelerin zararları rapor edilmiş görülüyor. Komite Malti'yi 2001 yılında yaptığı ziyarette... ...biber gazının gözaltı merkezlerinde... ...tutukluluk merkezlerinde... ...kullanılmaması gerektiğine dikkat çekmiş. E, Hollanda'ya... ...2007 yılında yaptığı ziyarette... ...yine potansiyel olarak... ...biber gazının tehlikeli bir... ...madde olduğunu söylemiş ve... ...kapalı alanlarda asla kullanılmaması... ...gerektiğini hatta... ...açık alanlarda da kullanımı konusunda... ...ciddi şüpheler taşıdığını... ...bildirmiş komite. Yani... ...sadece bilimsel çalışmalar değil... İşkenceyi önleme komitesi de e, bu kimyasallara karşı aslında raporlarında sabit. E, evet. Bir de yani bu ölçülü kullanım e, nasıl? Evet, be. Yani ben bu ölçülünü ölçü hmm. kime göre, neye hmm. göre bu ölçü? Hani? Şimdi aslında bizim o çalışmamızda da e, 64 olguyla yaptığımız e, çalışmada da e, olgularımızın bize beyan ettiği maruz kalma mesafesi. Burada çok önemli. Hmm. Ee, çok yakın mesafeden maruz kalan hastalarımız var. Bir metrenin altında mesafeden yahut direkt göz içine, içine, kulak içine, ağız içine sprey sıkıldığını söyleyen. İşte bu zor kullanmanın aşıldığı nokta tam da burada başlıyor belki de. Yahut e, yakın mesafe dediğimiz bir metre ile beş metre arasında bir e, mesafeden maruz kalan ee, ya da kapalı ortamlara insanların sığındığı dükkan içlerine Hastane içlerine e, Ya da e, İnsanların e, konulu tutulduğu Araçların içlerine hmm. Atıldığı zaman artık hani kapalı orada Zaten şey yoktu, Evet mi? yani e, Direnci kırmış <gülüyor> Kırılan direncin üzerine uygulanan... Peki, Buna ait herhangi bir şikayet yapılmıyor mu? Ya, elbette ki e, yapıyorlardır maruz kalanlar ben maruz kalmamaya dikkat ediyorum kaçıyorum <gülüyor> e, alerjik astımım var e, elbette ki yapıyorlardır e, bize başvuruları özellikle hem rehabilitasyon için hem de e, Belgeleme. belgelemek için oluyor. Peki bu yazılarda bir şeyden bahsediliyor, e, travmatik olan hani o gaz kanisterinin çarpma etkisi. Evet. Yani mekanik. E, bu mekanik mekanik etkisi. <gülüyor> bu gaz kanisteri denilen şey nedir? Hmm, tamam. E, bu çok teşekkür ederim. Burası önemli. E, çünkü işte, sabattan beri bu e, kimyasalların toksik etkileri üzerine <gülüyor> konuştuk ama mekanik etkileri var. Nedir bu mekanik etki? Bu e, biber gazı bombası denilen, bu kimyasalı içinde barındıran küp şeklinde bir kanister. Yani e, bir silah aslında. E, i̇çinde gazı... Yani bu metal bir, kutu gibi bir şey Bir ateşli şey silahla... Evet metal bir kutu gibi bir e, kanister dediğimiz silindir. Hı hı. Bir kutu ucun e, açık. E, oradan... Ateşli silahla fırlatıldıktan sonra düştüğü yerde ucundaki tıpa çıkıp ortaya gazı saçıyor. Kanister bu. İşte bu ateşli silahla fırlatıldığı esnasında e, çarpmanın etkisiyle de mekanik bir takım yaralanmaları hatta ölümlere neden olmuş. Yani o kanister bir kişiye çarp çarparsa. Evet, evet. E, bunu aslında biz medyadan şahit olduk. Türkiye'de oldu. Ee, hatırlarsanız 2009 yılında 18 aylık bir bebeğe gaz kanisteri e, kafasına çarpmasıyla ölüm olayı olmuştu. Yine 2009'da ve 2011'de 3 tane gaz kanisterinin çarpmasıyla meydana gelen ölüm olguları var medyadan biliyoruz. Peki bunlar ne yapıldı bunlar? Sonra bu dört olgu da bir e, takip edilip sonuçlandı mı bulundu mu kimin yaptığı ya da nasıl? Aslında e, <gülüyor> sonuçları hakkında bir bilgin yok sanıyorum e, ve umuyorum ki bu konuyla ilgili e, dava süreci <gülüyor> e, yargı süreci devam ediyordur. Evet çok ilginç. Sadece iyi Türkiye'de de değil ama yani baktığımız zaman literatüre dünyada da yine bu gaz kanisterinin çarpmasıyla ölümleri görebiliyoruz Filistin'de hmm. İsrail'de çok fazla görüyoruz en son 2010 yılında yapılmış yine bir çalışma Pediatri Neurosurgery dergisinin yaptığı bir çalışmada yine kafa travması bu çarpmanın etkisiyle ölüm olgusu bir de yine çarpmanın etkisiyle yanık Meydana yani. gelen olaylar da 95 yılında bir çalışma var. Biz olgularımızdan şahit olduk. E, bize de başvuran olgulardan bir tanesinde özellikle e, yakın mesafeden boyun bölgesine bir çarpmada yanı e, ve zükülbül haline gelmiş yanı çok net gözledik, hı hı. E, gördük. Zaten toksik etkiyle birinci derece yanığa kadar neden olabildiği gibi bu mekanik etkiyle de hani evet, yanık var. Bu da farklı bir etki. Ve hı hı, e, ve bir başka çalışma 2011 yılında yapılmış bir başka çalışmada kullanan güvenlik güçlerinde kazayla meydana gelen <gülüyor> şeyde değil mi? Kullanan evet. Yani, evet. E, e, Traumatik katarakt ve el yaralanmalarının olduğunu bildiren bir başka çalışma daha var. Ben şeyi merak ediyorum. Yani mesela böylesine... E, ...hani bilimsel çalışmalarla... ...ya da belli komitelerin raporlarıyla... ...hani... E, zararları üzerine konuşulan bir e, ne bileyim kimyasal ajan ya da ajanlar e, neden kullanılır? Mesela hani bir gösteriyi sonlandırmak ya da direnci kırmak için ne bileyim su püskürtme gibi hani hı. insan sağlığına zararlı olmayan yöntemleri de kullanıyorlar zaten. Su püskürtme yani gaz, de ama insan sağlığına zararlı. O da zararlı <gülüyor> ama hani yani onun da e, travmatik etkisi hı hı. var, farklı etkileri var ama hani kimyasal bir madde deyince insanın daha bir hı hı. Ee, Bir oldu. olgumuz e, e, su basınçlı e, su ile e, fırlayıp yere düşüp hmm. e, humerus kuruğuyla gelmişti. Evet. Yani, e, ya e, tabii Betigül'ün toplumsal evet. düzene saygısı olmadığı için <gülüyor> <gülüyor> bu kimyasal yani bu konunun ne kadar önemli olduğunu dillik ve düzenliğimizin nasıl... ...korunması gerektiğini algılıyor Benim Halkın çok saygım musun? var ve çok dillik ve düzenden yanayım. İşte onu da bunlarla sağlayacaksın. <gülüyor> evet. Kan kanisterden e, su yakın. E başka şeyler kullanalım başka o şeyler zaman. Başka şeyler var aslında. Ne yani? Polis çiçek, çiçek mi atacak? Çiçek, çiçek atsa çok güzel olur bence. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada güç... E, ...kullanmaya yetkilidir. Hani <gülüyor> polis e, kanunda... ...öyle diyor ve... ...bu güçler neler onlar da sayıyor. E, bunların arasında... Hani köpekten tutun evet. ateşli silahlara, plastik mermilere, basınçlı suya, kimyasal artıcı ajanlara kadar bir sürü güç kullanımı belirtilmiş orada. Ama burada hani az önce de konuştuğumuz gibi önemli olan bu güç kullanımının hani kastı, miktarı ve şeyi aşırılığı. Tabii orantısız, ki, orantılı orantısız dinlen, şey bu. Bu. Evet, bu. Evet, yani şimdi. E... Bir metreden az mesafe çok yakın mesafe dediniz. Evet. Ee, şimdi o zaman birisinin bir metreden az bir yani evet. mesela 30 santim mesafeden bu gazı sıkmasının evet. e, bir cezası olur. E, yani bir şey olmalı. Evet. evet bunu yargıya bırakıyoruz artık. Evet. E, çünkü bu artık belli bir şey. Kaldı ki <gülüyor> ben kullananlar açısından da <gülüyor> e, <gülüyor> sorun olabileceğinden ama endişem var. Ama maske ile kullanıyorlar. Onlar maske ile ama mesela elleri açıksa e, deriye temas yoluyla giysilerine bulaşıyor. Onu bilemediğimiz etkileri de olabilir. Geç dönem etkileri. Geç dönem belki evet. Evet şimdi ben mesela aklıma şey geldi bu Karadeniz bölgesinde o Çernobil olayında hani bir bakan çıkmıştı çay e, zararsız deyip çayı içmişti ya hı hı. sonra e, rahmetli oldu kendisi. Sonra geçenlerde de bu süt konusunda Bakın dedi sütte de bir şey yok. Diğer bakan sütü içti. Şimdi bu biber gazında da ikna almak için. <gülüyor> acaba bir kendilerine... İdrisleri Bakanı İdris verebiliyoruz. <gülüyor> ama... Sen şimdi beni bakanlıkça şey gösteriyorsun ama Hedef gösteriyor e Şimdi hakikaten yani bir uzun süre etkisi var mı yok mu? Hani bir kendileri de denerler mi acaba? Ne dersin? Çay ve sütten ben sonra... Ben İdris Naim e kıyamam. Ben de kendine. kıyamam ama ben de kıyamam. <gülüyor> Geri aldım lafını. Peki... Programımızın sonuna geldik. Böyle ama sonuna gelmişken icrael bir konuyu işledik bugün. İşledik. Hakikaten sürekli bakın, yani ben çok aydınlandım ama en azından şunu netleştirelim. Bir böyle e, durumlarda ciddi etkileri ortaya çıktığında başvurabilirler. Hı -hı. Hekimlere burada çok görev düşüyor, Hı -hı. değil mi? Bunları evet. test etmekte. Evet. Bir de e, Allah aşkına limon kullanmayın evet. diyelim. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için geldiğiniz ben için. Ben çok memnun oldum. Teşekkür Anladım. ediyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bir de şu Türkiye'deki asker intiharlarını konuşsak diyorum. Evet. Çok oluyor. Konuşalım. Peki e, efendim hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın ve sizleri Sufi Müzik'ten Flamenco'ya isimli bir CD ile baş başa bırakarak veda edeceğiz. 2000 yıllarda, evet, rahatlatmak kalan peki. plaktan çıkmıştı. Orada e, Tahir doğdu Kanun Erik Varson Mord Gitar Kulsan e, Vakfı'nın bir çalışmasıydı. Endülüs'ten İstanbul isimli parçayı için dinliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın iyi hafta sonları. Hoşça Carcelero, carcelero. carcelero.